Hocam, az ve fakt sadece tüfek midir, yoksa onu besleyen başka faktörler de var mıdır? İnsan düşünerek verir ki o meseleyi, gerçekleştirmek isteyebilir. Allah da bazen de gerçekleştirir. O kadar sonra onu bütün benliğinde duyar. Öyle ki yani yemek yerken bunu ben yemem ki, Bu yediriyor yani. Evet ben bunu düşünemem ki, ben bunu yedemem ki. Sebeplerle hiç kusur etmez. O'nun izzet ve azametine saygının gereği. Fakat o sebeplerin, sonucun ortaya gelen semerenin en küçüğü bile nefsin iman etmesi. O ne bir hal olur O'nda, kendini tamamen mahviyet içinde görür. Hz. Ömer, Hz. Ebubekir öyledir, Hazreti Osman öyledir, tamamen maviyetir. Hz. Ömer dünyaya geldiğim gibi çıksın diyor bilerek ama yani. Allah Resulü buyuruyor ki ahirette de biz böyle olacağız. Hayatta yani rüya değil. Siz rüyalarla teselli oluyorsunuz. Tesellavanu bilhulumi. Açıdan açığa diyor ki ahirette böyle haşrolacağız. Ve yine buyuruyor ki köfte benim iki vezirim, yerde iki vezirim var. Yerdekiler ama iki var. Ama Ömer diyor ki dünyaya girdiğim gibi çıksam ah ediyor. Tabiat oluyor. Tabiat. İnsan böyle suni yaparsa o mesele arası falan, o riyakarlık olur. O daha tehlikeli. Doğrusun hiçbir zaman bulamaz. Kendini öyle göstermeye çalışacak hiçbir zaman bulamaz. Ama kendi kendine kaldığı zaman fikri ameliyayla, isbabını israr ederek zihninde, kendini inandırarak, vicdanını inandırarak hakikaten biraz evvel bahsettiğim gibi aynaya bakınca sadece kendini koyduğu yerin dışında, şey i̇şte görecek, Allah Allah. Ben kendimi koyduğum yeri itibariyle başka olmam lazım ama fakat öyle, orada farklı görünüyor, da niye acaba? Aynada mı aldatıyor böyle, yoksa ben böyle aldanma noktasında mı Kendini inandırması lazım. Yoksa böyle bazen mütevazi, fakat hemen böyle bir fırsat olunca, mesela bir yazı döktürdüğüm zaman, vicdanlar coşmuş, bu arada bir riyacarlığın daha tehlikesi de şudur, Maşallah ne temiz vicdanlar var. Bu da kıt merdiyakânlık. Böyle bir heyecanla Cenab-ı Hakk'ı boşalmak. Cenab-ı Hakk da orada böyle şey yapıyor. Müşvet vererek konuşuyor yani Cenab-ı Hakk'a. İnanç problemi var senin. Bir konuştum böyle halk yattı yere. İşte o zaman sen yattın. Sen yattın. Bitti senin için. Beyhude. Onlar sene senin şirk, şirkini samimi zahmetmişler. Fakat sen o şirkini görmemekle yattın. Evet. Vazife ve sorumluluğun gereği ifade edilir. Ben kendimi malik değilim. Allah beni cennete koymasa giremem diyor. Ta gün evvelin sahibi. Varlık yüzüsü yormetine yaratılan. İlla en yetehammeden yallah bir rahmetimin vafatı diyor. Ne oluyorsun sen? Onun için sabah akşam Tuvalarında yani vardır ama okumuyor. Allahümünne albi kemilen ve bi ve bilerek sana şirk koşmadan sana sarılırım. Bin gerek yaptıklarımdan da istiğfar ederim Her gün başardım dersen şirk koştu, yaptım dersen şirk koştun. tesir ettim dersen şirk koştu. Şirk. Buysaki Müslümanlık insanları şirkten çıkarmak için gelmiş. saleh Nur davası tevhide yönlendirme davasıdır. Üstadın iç mücadeleleri var. Sen kendini, recülü, faciz bilmelisin. Güzelliklerini gördüğü halde, Allah Resulü'nü her zaman yanında, önünde gördüğü halde, Enbiya-i i̇zam Ervahi ile görüşmeler yaptığı halde,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 Köpeyi bağlarlar kapıya, gelince havlasın haberim olsun diyor. Evet, bunun dışındaki yollar, anlayışlar, mantıklar, felsefeler hepsi İslam'ın içinde gibi görünse dahi şirk Allah'ın büyüklüğünün ayrı bir dalga boyu şudur, icraat-ı subhaniyesini tenasum illiyet göre en küçük şeylerle ortaya kor ki onun büyüklüğü görünsün. Kocaman bir çunar ağacını bir tane çekirdekten yaratır. Ona bakın, ne diyorsunuz? Bu çekirdekten bu çıkmaz. Yoksa böyle azıcık güçlü, şu velayeti var, bu bilmem kutsiyeti var, kitabın işareti var falan böyle olur derse canım, Allah şüşte girer, arkasındaki yer de şüşte girer, Allah şüşte girer. Boynu kırılır onun. İnsan hakiki müessiriyet, fonksiyonunu, yönünü taşıyamayacak kadar kırılacak bir boyuna sahiptir. Biri de kırılır, boynu da kırılır. Giyisi mi Allah'a teslim olmalı, ben bir hiçim sıfır demeli. Sıfır çok rahat, çok rahat. Büyük risklere atlatmış olur. Fakat çok kolay değil biliyor musunuz ya sıfır olmalı? İşte ayyüzü fakr o sıfır olma yoludur. Ayyüzü fakr. Öf ona, şükür ona, ayyüzü fakr da sana. Bunların toplamı, hareket alanını belirliyor sana çöküntü ve görüntüleri de şefkat ve tefekkür.